Kitabına onda olmayan yeni ayetler ekledi. Demelerinden korkmasaydım Rekum ayetini Musafa yazardım. Biz onu zamanında eş şehhu ve şehetu izazene ya fercumuhuma elbetet evli bir erkekle evli bir kadın zina ettiklerinde ikisini de recmedin şeklinde okuyup duruyorduk. Hazreti Ömer zilhicca'yı çıkmadan vuruldu.